يا أيها الذين آمنوا الطّق الله وقول قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kul bir bid'e ve kul bid'etin dalale ve kul dalaletin finnar. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün inşallah kıyamet alametleri dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta bu alametlerden bazıları olarak Mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçekleşmesi, yazının çoğalması ve yayılması, İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin hafife alınması, hilalin olduğundan büyük görünmesi, yalanın çoğalması ve aktarılan haberlerin doğru çıkmaması, yalancı şahitliğin çoğalması ve doğru şahitliğin gizlenmesi Kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması, ani ölüm ölümlerin çoğalması, insanların birbirlerini tanımamaya başlamaları, Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak hale dönmesi, yağmurun artması ve ürünün azalması, Fırat Nehri'nin altın bir dağ çıkarması, vahşi hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması, belaların şiddetinden dolayı ölmeyi dilemek gibi alametleri naslara dayandırarak izah etmeye gayret etmiştik. İnşallah bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyamet alametlerin biri de Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmasıdır. Müstevrit Kureyşi radıyallahu anh Amr bin As radıyallahu anh, yanında şöyle dedi. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Tekumus sa'atu varrumu ekferun nas Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Tabi Rumlar kimdir? İs bin İshak bin İbrahim aleyhisselamın soyundandırlar. Yani İbrahim aleyhisselamın oğlu İsin soyundan gelen nesle Rumlar deniyor. Allah Resulü sellem de, kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu bir zamanda kopar. Bunu duyan Amr bin Ağaz, Müstevrid'e şöyle cevap verdi. Ne söylemekte olduğuna iyi bak, dedi. Müstevrid, Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan ne işittimse onu söyledim. Bu hadis, Müslimin fiten ve eşre e, ve eşre geçiyor. Yine Av bin Malik eşcasi radıyallahu an'tan gelen bir hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. "Hudud sitten beyne yedi saati. Fzekera minha thumma hudnatun takunu beynekum ve beyne benil esfar. Ve yagdirun" فَيَعْتُونَكُمْ تَحْتَ سَمَان۪ينَ 80 تَحْتَ tahta غَيَةٍ اِثْنَ عَشَرَ أَلْفَ Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kıyametten önce altı şeyi say. Onlardan biri, sonra sizinle Benül Asfar arasında barış ki düşmanlarınız o barış sonrası hiyanet edip anlaşmayı bozarak üzerinize her bayrağın altında 12.000 asker olmak üzere 80 bayrak altında size saldırırlar. Hadiste geçen Benü Asfar Rum'lardır. Cabir bin Sabur radıyallahu an, Camir bin Semur radıyallahu an, Nafi bin Utbe radıyallahu'nun şöyle dediğini söylemiştir. Biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la birlikteydik. Orada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'den dört kelime ezberledim ve onları elimde daima hazır tutuyorum. Dedi ki: Tahzun tahtzun jaziretul arab feyeftahuha Allah. Sümme faris feyeftahuha Allah. Sümme Teğzûne'l-Rûme feyeftahuhu feyeftahuhallâh. Thumme teğzûne'l-Decjâle feyeftahuhullâh. Siz Arap Yarımadasını fethetmek için savaş yaparsınız. Allah orayı sizlere açar. Sonra İran'ı fethetmek için, İran feth için savaş yaparsınız. Allah orayı da sizlere açar. Sonra Rumlarla savaş yaparsınız. Allah orayı da sizlere açar. Sonra Deccal ile savaşacaksınız. Ve Allah onun da fethini muvaffak kılar. Cabir, Rafi, Nafi radıyallahu şöyle dediğini söyledi. Ya Cabir, biz Rum diyarı fetih oluncaya kadar Deccal'in çıkacağını zannetmiyoruz. Rumlarla Müslümanlar arasındaki savaşın nasıl olacağına dair hadis gelmiştir. Yüseyr bin Cabir dedi ki, Küfe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Küfe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Derken, Ya Abdullah İbni Mesud, Kıyamet saati geldi demekten başka bir konuşma ve hali olmayan bir adam çıkageldi. Yani o kırmızı rüzgarın estiği bir anda bir adam gelip Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh dedi ki e Ey Abdullah İbni Mes'ud kıyamet saati geldi. Bundan başka da bir şey söylemiyordu. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bir yere yaslanıp uzanmıştı. Bu söz üzerine hemen doğruldu ve dedi ki miras taksim olunmadıkça ve ganimetle sevinilmedikçe kıyamet kopmaz. Sonra elini Şam tarafına kaldırarak işaret etti. Ve pek çok düşman Müslüman halk ile savaşmak için toplanırlar. Pek çok düşman Müslüman halk ile savaşmak için toplanırlar. Müslümanlar da onlarla savaşmak için toplanırlar dedi. Ravi ben Abdullah radıyallahu anh'ın bu sözünle Rumları mı kastediyorsun diye sordum. Abdullah İbn Mes'ud, evet işte bu savaş sırasında büyük bir hücum ve ona karşı savunma olur dedi. Sonra şöyle ki, Müslümanlar ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak dönecek olan bir fedailer birliği çıkarır. Gece onların aralarını ayırana kadar düşmanla savaşırlar. İki ordudan hiçbir galip olmadan geri döner. Yani ilk gece savaşılır ve Müslümanlara fedailik ve öncülük yapacak bir kesim gece yarısına kadar savaşır ancak bunlardan hiçbir galip olmadan geri dönerler. Halbuki iki tarafın da öncü fedaileri yok olup gitmiştir. Sonra Müslümanlar yine en önde Ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak geri dönecek olan öncü fedailer birliğini çıkarırlar. Gece onların aralarını ayırana kadar hepsi savaşırlar. İki ordudan hiçbiri galip olmadan geri döner. Yani ikinci gün gece yarısına kadar yine savaşılır ve yine hiçbir galip olmadan geri dönerler. Aynı ilkinde olduğu gibi yine bunların öncüleri, ee, ölüp gitmiştir. Sonra Müslümanlar yine ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak geri dönebilecek olan bir öncü fedailer birliği daha çıkarırlar. Ordular akşam oluncaya kadar savaşırlar. İki ordudan hiçbiri galip olmadan geri döner. Halbuki iki tarafın da öncü fedaileri yok olup gitmiştir. Artık dördüncü gün olduğu zaman Müslümanların kalanları onların üzerine hücuma geçer. Bunun sonucunda Allah subhanehu ve teale düşmanı yenilgiye uğratır. Müslümanlar öyle bir şekilde savaşırlar ki ya böyle bir savaş bir daha görülmez veyahut hiç görülmemiştir. Hatta bir kuş o çarpışan ordu fertlerinin yanlarından uçar da bir türlü onları geride bırakamaz. Nihayet ölü olarak yere düşer. Yani o ordu öyle bir hızla ilerler ki, öyle kıran kırana bir mücadeledir, öyle kıran kırana bir savaştır ki bu, e, hatta Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, hiç böyle bir savaş e, görülmemiştir veyahut görülmeyecektir. Onların tepesinde uçan bir kuş, bir türlü o ordunun önüne geçemeyecek yani öyle hızlı yol alan öyle hızlı mücadele eden nihayet bu hal üzere o kuş ölür ve yere düşer. Öyle ki bir baba yüz tane olan oğullarının hepsini savaşa yollarda sonunda onlardan bir tek adamdan başka kimsenin kalmadığını görür. Artık sonunda hangi ganimetle sevinilir veya hangi miras aralarında bölüşülüp taksim edilir? Onlar bu hal üzere bulundukları bir sırada başlarına gelenden daha büyük bir bela işitirler. Yani öyle kıran, kıran, bir savaş, kıran kırana bir savaştır ki bu ee, o kadar ağır bir imtihandır ki hatta bir baba yüz evladını bu savaşa götürür. Gönderir Bunlardan sadece tek biri hayatta kalır veyahut o kalmaz. Ve neticede bu çok şedittir diye düşünülürken, bundan daha büyük olan bir bela işitirler. Bir tellal, bir münadi onların yanına gelir ve şöyle der. Deccan'ın onların aileleri içinde kendilerinin yerine geçtiğini ilan eder. Yani o orduya der ki, Deccal ve onun avaneleri sizin ailelerinize musallat oldu. Bunun üzerine İslam orduları ellerindekilerini terk eder ve kendi vatanlarına doğru yönelirler. On tane suvariyi öncü olarak gönderirler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu devamla Abdullah İbni Mes'ud yani ondan işiten ravi haber verdi. Onun şöyle söylediğine haber verdi. اَنْ اَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَاَسْمَاءَ اَبَائِهِمْ وَاَلْوَانَا خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ Muhakkak ki ben öncü suvarilerin isimlerini, babalarının isimlerini ve atlarının renklerini de kesin olarak bilmekteyim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onlar o zaman yeryüzü üzerinde bulunan suvarilerin en hayırlılarıdırlar veya o zaman da, yer üzerinde bulunan en hayırlı suvarilerdendir buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Yine e, okuduğumuz bu hadis Müslimin fiten ve eşlat-ı geçiyor bu babta geçmekte. Hadislerin haber verdiği bu savaş ahir zamanda deccal çıkmadan önce Şam bölgesinde olacaktır. Bahsettiğimiz bu kıran kırana olan savaş Şam bölgesinde e, Deccal'in çıkmadan önce e, vuku bulacak bir savaştır. Öyle görünüyor ki bu savaş Deccal'in çıkmasına en büyük alamet olarak görünüyor. Ya da Deccal'in Deccal'a en yakın alamet en son alamet gibi görünüyor. Çünkü bu savaş halinde Müslümanlar ganimeti paylaşırken kendilerine bir münadi deccanın çıktığını haber verecektir. Müslümanların Rumları yenmesi İstanbul'un için içinde bir hazırlık olacaktır. Nitekim Ebu Hureyla radıyallahu anh'den gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Rumlar amak veya Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Rumlar Amak, Amak ve Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Neresidir bu Amak? Orası Dabık yakınlarında Şam bölgesinde bulunan Halep ve Antakya arasındadır. Yani e, Antakya ile Halep arasında bir bölgede A'mak diye bir yer var. Yine Dabık'ta buna yakın bir yerdir. Halep yakınlarında bir köydür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rumlar oraya ininceye kadar yani A'mak ve Dabık'a ininceye kadar kıyamet kopmaz buyuruyor. La tekumus sa'atu hatta yunziler <gülüyor> Rumu bil a'maki av bidabik Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor ve devam ediyor o vakit gelince Medine'den yeryüzü halkının o zamanda en hayırlılarından olan bir ordu Rumlara karşı çıkar. Müslüman ordusu Rumlara karşı saf tuttuklarında Rumlar Müslümanlara bizimle bizden esir alınanlar yahut esir alanlar arasını Boşaltında biz onlarla savaş edelim derler. Arkadaşlar hadisin bu kısmına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü inşallah bunu açacağız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Rumlar Amak veya Dabka kadar in, in inmeden kıyamet kopmaz buyuruyor ve bunların üzerine gelecek olan ordunun da feyahru ileyhim Ceyşun min el-Medine Aişe vesselam onların üzerine Medine'den hayırlı bir ordu çıkar diyor. Yeryüzü halkının en hayırlıları buyuruyor. Khiyara ehli'l-ard Aişe vesselam Khiyara ehlil o günde e, yeryüzünün en hayırlıları olan bir ordu Medine'den çıkar ve bu Rumların üzerine gider. Ve nihayet bu iki ordu karşılaştığında Rumlar Müslüman ordudan bir talepte bulunurlar. Derler ki bizden esir almış olduğunuz ya da bizden aldığınız esirleri e, aramızdan çıkartın veyahut e, bırakın da biz onlarla savaşalım derler. Bunun karşısında Müslümanlar şöyle cevap verirler. Müslüman ordusu şöyle cevap verir. Hayır. Vallahi biz sizinle o kardeşlerimizin arasını boşaltıp açmayız derler. Ve Rumlarla savaşırlar. Yani ne görülüyor? Müslümanlar ve Rumlar karşı karşıya geliyor. Rumlar bir talepte bulunuyor. Diyorlar ki biz sizinle savaşacağız. Ancak bundan önce bizden esir aldıklarınızın önünden çekiliniz. Demek ki onların bir ahesi var, bir sıkıntısı var veyahut kabullenemedikleri bir durum var. Kim bu Müslümanlar toplu ve e, talep ettikleri bu topluluk kimdir? İnşallah birazdan e, bunun da üzerinde duracağız. Müslümanlar onların bu taleplerini kabul etmezler ve derler ki Sizinle o kardeşlerimizin arasını ifadeden de çok açık görülmekte. Rumların talep ettiği esir alınmış kimseler Müslüman ordusu onlarla ilgili kardeşlerimiz diye bahsetmektedir. Dolayısıyla bunlar Rumlardan esir alınmış daha sonra da Müslüman olmuş kimselerdir. Savaşta Müslümanların üçte biri yenilerek kaçarlar. Yani o en hayırlı, insanların en hayırlısı veyahut orduların en hayırlısı olan bu ordunun üçte biri kaçar. Allah onların tövbelerini asla kabul etmez. Bu birinci topluluk arkadaşlar. Üçe bölüyoruz. Birinci topluluk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Diyor ki bunlar bunların Allah Azze ve Celle asla tövbelerini kabul etmez. Kim bunlar? Üçte birlik kısmı savaştan kaçanlar. Müslüman ordusunun üçte biri ise öldürülür. Onlar Allah katında şehitlerin en üstünleridir. Geriye ne kaldı? Üçte birlik bir kesim kaldı. Yani üçte biri kaçtı, üçte biri ee, şehit edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla ilgili, onlar Allah katında şehitlerin en üstünleridir. O birileri ise Allah onların tövbelerini kabul etmez. Müslüman ordusunun üçte biri de savaşmaya devam eder. Bunlar asla fitneye maruz bırakılmazlar. İşte bunlar İstanbul'u fethederler. Dikkat ediniz Rumlarla savaş aynı zamanda İstanbul'un fethini de haber vermektedir. Dolayısıyla İstanbul'un fethi de kıyamet alametleri içerisinde sayılmaktadır. İşte bu geriye kalan üçte birlik bölüm İstanbul'u fetheder ve fetihten sonra kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde aralarında ganimetleri taksim ederlerken, şeytan onların içinde, deccal ailelerinizin içinde sizin yerinizi almıştır diye bağırır. Şeytan aleyhün onların içerisinde bir yaygara kopartır, bir fitne kopartır, der ki, deccal sizin ailelerinizin içinde bulunuyor ve sizin yerinizi almıştır. Bu söz, yalan ve batıl olduğu halde, Müslüman askerler yola çıkarlar. Şam'a geldiklerinde Deccal ortaya çıkar. Yani yolculuk Konstantiniyye'den yani İstanbul'dan Şam'a doğrudur ve e, onlar bu haldeyken şeytan onlara e, musallat olur, onların içerisine bir fitne düşürür ve der ki Deccal sizin ailelerinizde yerinizi almıştır. Onlar da bu haber üzerine Hemen Şam'a doğru yola çıkarlar. Şam'a geldiklerinde Deccal ortaya çıkar. Savaş için hazırlık yapıp saflarını düzeltirlerken namaza ikamet edilir ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam iner. Ebu Derda radıyallahu anhten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. İnsa fıstatı Müslümanlar yoma yoma melhameti, fi arden fi arden bil gouta, fi medine, yuqalu lha Dimeşq, min khairi meda inisham. Allah Rəsulü Sətt və şöyle buyuruyor: "Kıyametten önceki büyük savaş günü Müslümanların toplanma yeri." Şam'ın en hayırlı şehirlerinden olan Dımeşk şehrinde bulunan Vuta topraklarında olacaktır. Evet. Hadis Ebu Davut'ta kayıtlı yine Es-Sahir sahirde de 2112 numarayla kayıtlıdır. İbni Munir İbni Munir kimdir? Hafız Zeynuddin bin Abdullah bin Takuyuddin Muhammed bin Munir el Halabi, rahimullah Mısır'a yerleşmiş ve hicri 804 yılında vefat etmiştir. Diyor ki bu haberle ilgili Rum olayına gelince şimdiye kadar böyle bir toplanma olmadı. Karada bu sayıda bir saldırının olduğunu duymadık. Bu şimdiye kadar gerçekleşmeyen olaylardandır. Bunda müjde ve uyarılar vardır. Bu da onların askerlerinin çok olmasına rağmen Müslümanların galip geleceğini gösterir. Yine o zamanki Müslüman ordusunun şimdikinin kat kat üstünde olacağını müjdeler. Az önceki hadise dikkat ederseniz biz... Ee, Okuduğumuz bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam kıran kırana tabiri caizse günümüz Türkçesinde bir savaş olacağını ve bu savaştan sonra üçte birlik kesimin kaçacağını. Ki İmam Nebevi Rahimullah diyor ki hani hadiste geçiyor diyor Allah onların tövbesini kabul etmez. Yani bu demektir ki onlar tövbe etmeye muvafık olmayacaklar diyor İmam Nebevi Rahimullah. Bir kısmı şehit, bir kısmı ise fetihler alarak devam edecektir. Ve bu Rumlarla savaşın aynı zamanda İstanbul'un fethiyle de alakalı olduğunu söylemiştik. Deccal çıkmadan önce İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesi kıyamet alametlerindendir. Hadisler bu fethin Müslümanlarla Rumlar arasındaki büyük savaştan ve Müslümanların Rumları yenmesinden sonra olacağına delalet etmektedir. Az önce bahsi geçen hadiste olduğu gibi. O zaman Müslümanlar İstanbul'a doğru yönelecekler ve Allah orayı Müslümanlara savaşsız fethedecektir. Dolayısıyla bu fethi Fatih Sultan Mehmed'in yaptığı fetih midir değil midir biliyorsunuz kimi e, bu fethi e, bu hadise bağlıyor ve diyor ki işte bu fethi o fetihtir. E, dolayısıyla aslında bu hadis e, bu fethin o olmadığını haber vermekte. Bir çünkü bu kıyametin en büyük alametlerindendir. Bu gerçekleştiği zaman deccal fitnesinin ortaya çıkacağını bilmekteyiz. Ve yeryüzünde hiç görülmemiş bir savaşın olacağını bilmekteyiz. Ve bu fediten sonra e, İsa Aleyhisselamın nuzulunun gerçekleşeceğini bilmekteyiz. En önemli delillerden birisi de e, bu savaşın ya da bu setin e, silah kullanılmaksızın olacağını görmekteyiz. Çünkü silahları tekbir ve tehlil yani Allahu Akbar, La ilahe illallah olacaktır. Allahu Akbar. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu gelen hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizler bir yakası karada, bir yakası denizde olan bir şehir işittiniz mi? Sizler bir yakası karada, bir yakası denizde olan bir şehir işittiniz mi? Sahabe Evet ey Allah'ın Resulü ve Vesselam işittik derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamla İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ordu o beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar. Okta ok atmazlar. Dikkat ediniz, hadis çok önemli. Az önceki hadisle bağlantılı. Hatırlarsanız, Rumlar demişlerdi ki Müslümanlara, bizimle, bizden esir aldıklarımızın arasından çekilin demişlerdi. Burada da Allah Resulü Aleyhisselam Müslümanlardan 70 bin kişi savaşmadıkça demiyor, özel bir e, ifade kullanıyor. Diyor ki, İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşmadıkça yani Konstantin halkıyla, İstanbul halkıyla savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ordu o beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar. O ordunun silahla savaşmak gibi bir durumları yoktur. Onlar ki İshak oğulları bugün İshak oğullarından ee, İshak oğulları dediğimiz zaman kim anlıyoruz? Ee, Rumlar anlıyoruz. Ya da Beni Asfar, Rumlar anlıyoruz. Kimdi bunlar? Söylemiştik dersin başında. İsh bin İshak yani e, İshak Aleyhisselam'ın oğlu isim soyundan gelen kimselerdir. Onlar silahla savaş yapmazlar, ok da atmazlar. La ilahe illallah, ve allahu akbar derler. Bunun üzerine o şehrin iki yakasından biri düşer. Ravi Sevr şöyle diyor. Ravi Sevr yani kimdir bu Sevr? Sevr bin Zeyd, Sikadır. Hicri 135 yılında vefat etmiştir. Ee, Nebevi şehrinde böylelikle onun Sika ve güvenilir olduğunu da haber vermiştir. Diyor ki sev, onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani sonra ikinci defa ile allahu akbar diyecekler ve şehrin diğer yakası da düşecektir. Yani bundan anlaşılan bizim günümüz Türkçesinden onlar. Ee, deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani yine Rumların olduğu bölge, batı tarafı hani diyoruz ya Avrupa yakası ilkin e, tahmidlerle, tekbirlerle o yaka düşer. Sonra ikinci defa bunlar taarruza devam ederler. Ve derler ki La ilahe illallahu Vallahu Allahu Ekber. Bu sefer İstanbul'un İstanbul'un İkinci yakası yani Anadolu yakası dediğimiz tabirle e, diğer yakası da düşer. Sonra üçüncü defa La ilahe illallahü vallahu akbar dediklerinde kendileri için gedik açılacak ve buradan şehre girerek ganimetleri elde edeceklerdir. Tabi biz o gün İstanbul'un hali nedir biz bilmiyoruz. Ancak fethe muhtaç Müslümanların orayı fethetmesine muhtaç bir İstanbul olduğunu görmekteyiz. Buradan şehre girerek ganimetleri elde edeceklerdir. Ordu, ganimetleri taksim etmekle meşgul oldukları sırada bir münadi şöyle seslenecek. Muhakkak ki deccal çıkmıştır. Bunun üzerine ordu her şeyi terk ederek geri döner. Yani artık ganimetleri e, almaktan, paylaşmaktan, bu gibi şeylerden vazgeçer ve geri döner. Hadis yine Müslim'in fiten ve eşretü da geçmektedir. Hadiste geçen Yağzuhe seb'une elfem min beni ishaq İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşmadıkça sözü biraz çelişkilidir. Çünkü Rumlar zaten İshak oğullarındandır. Onların soyu İz bin İshak bin İbrahim aleyhisselamdan gelmektedir. Peki öyleyse zaten İshak oğullarından olan Rumlar orayı nasıl fethetsin? Az önceki sorduğumuz ancak soru işareti olarak bıraktığımız Bahisdir bu. Kadı İyad, Allah ona rahmet etsin, şöyle diyor. Sahih-i Müslim'in bütün nüshalarında, min beni İshak, İshak oğullarından şeklinde geçmektedir. Bazı ilim de bilinen ve mahfuz olan, min beni İsmail, İsmail oğullarından şeklindedir. Ve hadisin anlamı ve akışı da bunu gösterir. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla Arapları kastetmiştir demişlerdir. i̇bn Kesir Rahimullah şöyle diyor. Bu hadis ahir zamanda Rumların Müslüman olacaklarını gösterir. Arkadaşlar hatırlayacak olursak ilk okuduğumuz bir hadis vardı bu bahiste. Hatırlarsanız müstevrit Kureyşi radıyallahu an şöyle demişti. Tekumus sa'atu verrumu ekse ekseru nâs. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar dediğinde Amr İbn-i As radıyallahu an ona demişti ki ne söylemekte olduğuna iyi bak. Yani e, dikkat et ne söylediğine. Çünkü biliyorsunuz kıyamet yeryüzünün en şerrileri üzerine kopacak. Dolayısıyla Amr İbn-i As Müstevrit radıyallahu anh'ten bu, bunu işitince ona diyor ki ne dediğine iyi bak. O da diyor ki ben Resulullah aleyhisselatü işittiğimi söylüyorum. Dolayısıyla bu haberlerle ilgili i̇bn Kesir rahimullah şöyle diyor. Bu hadis ahir zamanda Rumların Müslüman olacağını gösterir. Belki de İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir. Allahu akbar. Gerçekten bu şer e, e, bu isabetli görünüyor. İbri Kesir, bu sözü isabetli görünüyor. Çünkü hadisler bunu gösteriyor. Ne diyor durumlar? Müslüman ordusuna, Medine'den çıkan Müslüman ordusuna bu büyük çarpışmada, Şam tarafında yapılacak olan çarpışmada diyorlar ki bizim e, bizimle bizden esir aldıklarınızın arasından çekilin diyorlardı. Müslümanlar nasıl cevap vermişti? Demişlerdi ki vallahi kardeşlerimizi size teslim etmeyiz. Yani bunlar bizim düşmanımızdı. Ancak şu an onlar bizim akidemiz üzereler, bizim menhecimiz üzereler. Onlar Allah'a iman ettiler ve Müslüman oldular. Dolayısıyla bizim kardeşlerimizdirler. Ve biz onları size teslim etmeyiz demişlerdi. Ve az önce okuduğum de Allah Resulü ve Vesselam'ın ee, siz e, bir ucu kara bir ucu deniz olan yani bir yakası kara bir yakası deniz olan şehri biliyor musunuz? Böyle bir yer biliyor musunuz dediğinde İstanbul'u ede, e, kast ederek İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor da Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu delillere bakıldığı zaman i̇bn Kesir Rahimullah diyor ki burumların Müslüman olacağını gösterir. Belki de diyor İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir. Aslında burada belki de demek belki e, bilmiyorum Arapça metni burada yok. E, Allah-u Alem bu böyle değil. E, hadis çünkü bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Yetmiş bin kişi diyor Aleyhisselatü Vesselam sayı veriyor ve kollarından yetmiş bin kişi o beldeyi fethetmedikçe ve o beldeyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Aynı buradaki hadiste olduğu gibi İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşır diyor. Yani daha sonra e, burada o belki sözünü atıyoruz. E, İbrikesi Rahimullah diyor ki yetmiş bin kişiyi e, Rumlardan yani İshak oğullarından o belde halkıyla savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İbrikesi Rahimullah, Müstevrit Kureyşi e, radıyallahu hadisinde ölmelerinin bunu desteklediğini söylemiştir. Az önce bizim Amr İbnül As ile Müstevrit radıyallahu anh arasında geçen e, hadisi de dikkate alarak bu sözü söylüyor i̇bn Kesir. Hatırla, hatırlayalım tekrar. Müstevrit demişti ki لَا تَقُمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ أَكْسَرُ النَّاسِ Demişti ki kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Demişti ki Amr ona ne söylemekte olduğuna iyi bak. Müstevrid ben Resulullah Aleyhisselatü işittiğim şeyi söylüyorum dedi. Eğer sen bunu söylediysen, yani onun bu sözü üzerine devamı var hadisin. Müstevrid'in bu sözü üzerine Amr cevapla diyor ki, Eğer sen bunu söylediysen, Muhakkak onlardan şu dört haslet vardır. Onlarda şu dört haslet vardır. Onlar fitne anında insanların en akıllı ve en halimi. Dikkat ediniz. Bu orduda veya bu kimselerde şu dört haslet vardır. En akıllı ve en halim. Musibetten sonra en hızlı şekilde sıhhat ve iyiliğe dönenler taşlıktan sonra tekrar hucuma geçmeleri en yakın olanlar, yani savaş esnasında geriye çekilip en hızlı şekilde tekrar öne atılanlar, miskin, yetim ve güçsüzler için insanların en hayırlılarıdırlar. O topluluğun üzerindeki hayırları görüyor musunuz? O yüzden Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünün en hayırlı ordusu diye bahsediyor. Beşincisi de çok güzel bir sıfattır diyor devamlı Amr-ı As radıyallahu anh. Kralların zulmüne en çok engel olanlardır buyuruyor. Kralların zulmüne en çok engel olanlardır. Yine Müslümin Begül Fiten ve Eşvetül Sa'de geçiyor. Evet. Nevevi bütün bu hadislerle, haberlerle ilgili diyor ki bu olay zamanımızda olmaktadır kendi zamanı için. Hatta Şam ve Mısır'da bulunan İslam ordularının çoğu esir alınmış kafirlerden oluşmaktadır. Ve Allah'a şükür bugün onlar da savaşlarda kafirleri esir almaktadırlar. Bu olay çok defalar tekerrür etmiştir. Yani hangi olay? Yani kafirlerin esir alınıp sonra onların da Müslüman olması İmam Nevevi Rahimullah kendi zamanında vurguda bulunarak veya İslam tarihinde bunların çokça olduğunu haber vermektedir. Bir seferde kafirlerden binlercesini Müslümanlar esir almışlardır. İslam'ın zaferi ve kuvveti için Allah'a hamd olsun diyor İmam Nevevi Müslümin şerhinde Allah ondan razı olsun Rum ordusunun yaklaşık bir milyon kadar olacağı, Rumların ordusunun yaklaşık bir milyon olacağı, onlardan kiminin öldürüleceği, kiminin de Müslüman olacağı, Müslüman olanların İstanbul'u fetheden ordunun içinde içine katılacağı, İstanbul'u fetheden ordunun İshak oğullarından olmasını desteklemektedir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Savaşsız olarak İstanbul'un fethedilmesi şu ana kadar gerçekleşmemiştir. Yani silahsız olarak İstanbul'un fethedilmesi olayı daha yaşanmış bir vaka değildir. Kerimzi Rahimullah Enes bin Malik radıyallahu anh'ten şunu rivayet etmektedir. Fethul Konstantinye ma kıyamis saah İstanbul'un fethi kıyametin kopması ile yan yanadır. Evet. İstanbul'un fethi kıyametin kopması ile yan yanadır. Demin delilleri sayarken yani bugüne kadar görmüş olduğumuz fetihlerin e, aslında o fetihler olmadığını yani veya kıyamet alametlerinde haber verilen fetihler olmadığını dolayısıyla onun bu fetihin kıyametin en yakın alameti olduğunu. Çünkü Enes Alik, sen gelen rivayetletirmezle şöyle söylüyor: Fethül Kostantiniye, mea kıyamis sağa, İstanbul'un fethi, kıyametin kopması ile yan yanadır. Rahimullah daha sonra şöyle diyor: Mahmud Tirmizinin hocası Mahmud bin Gaylan rahimullah şöyle demiştir. Bu hadis gariptir. İstanbul Rumların şehridir ve deccal çıktığında fetih olunacaktır. Oysa orası sahabe zamanında fethedilmiştir. Yani Tirmizi kendi hocasının bu sözünü hatırlatıyor. Diyor ki nasıl diyor fetih yapacak e, Rumlar? Dolayısıyla orası zaten Rumların şehridir ve diyor ki sahabeler zaten orayı fethetmişlerdir. Biliyorsunuz bundan kasıt Eyyubül Ensari e, radiyallahu anh'tır. İnşallah bu böyle midir? Ona bakalım. Doğrusu İstanbul sahabe zamanında fethedilmemiştir. Muhakkak ki Muaviye radıyallahu anh, içlerinde Ebu Eyyub el Ensari da bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş. Ama oranın fethi onlara nasip olmamıştır. Yani gerçekten fethe niyetlenilmiştir. İslam orduları yola çıkmıştır. Ee, Muaviye radıyallahu anh e, Ebu Eyüp el-Ensari radıyallahu da içinde bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş ancak fetih nasip olmamıştır. Sonra Mesleme bin Abdülmelik İstanbul'u kuşatmış ve o da fethedememiştir. Fakat İstanbul'un içinde bir mescit yapılması konusunda Rumlarla anlaşma yapmıştır. Kim? Mesleme bin Abdülmelik. O Rumlarla orayı fethedemeyince onlarla oraya bir mescit yapılması konusunda anlaşma yapmıştır. Ennihaye fil fiten vel melâhim. Türklerin İstanbul'u fethetmeleri de savaşarak olmuştur. Dolayısıyla üstümüze alınıyoruz ya hani bu anlamda belki takdir edilecek tabi kafirlere karşı bir savaş vardı. Ancak Doğrusu kıyamet alametlerinden saydığımız, tansız, tüfeksiz, silahsız olan bir seti kastediyor ve Vesselam. Diyor ki onlar ok atmayacaklar, silah kullanmayacaklar. Onların silahları tahmid ve tekbirdir veya tehlil ve tekbirdir. Yani e, allahu akber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu Müslümanların, o ordunun silahları bu olacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi son olarak İstanbul tekrar fethedilecektir. Ama İstanbul'un tarihine bakıldığında gerçekten çok şeye şahit olmuş bir şehirdir. Bugün kendi içinde bu kadar fitneyi, bu kadar masiyeti, bu kadar isyanı hak eden bir şehir değildir. Allah Azze ve Celle o topraklarda ee, İslam'ı ve İslam'ın hakimiyetini o halka İslam ile müşerref olup hayatlarında da bu dinin kaim olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz İstanbul ve bütün yeryüzünde bütün coğrafyalar için ee, inşallah ben burada dersin ilk bölümünü e, bitiriyorum ee, Allah sizlerden razı olsun ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. 10 dakika sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.